Nestağfirullah, nesta'izu billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala rasulillah. Esselamu aleykum. Yaratılış Allah subhanahu ve teala yegane yaratıcıdır. Ezelidir, ebedidir. Varlığı kendindendir. Her şey ona muhtaçtır. O ise hiçbir şeye ama hiçbir şeye muhtaç değildir. Allah Azze ve Celle önce levhi yarattı. Sonra arşı var etti. Arş su üzerindeydi. Sonra kürsiyi yarattı. Kürsi arş içindeydi. Arş ve kürsinin büyüklüğü hakkında Resulullah Aleyhisselam, Ebu Zer radıyallahu anh'a şu bilgiyi vermişti. Ya Ebu Zer! Yedi kat gök ile yedi kat yerin kürsi yanında büyüklükleri, ancak çölün ortasına atılmış bir kapı veya yüzük halkası gibidir. da kürsiye göre büyüklüğü, o çölün o halkaya nazaran büyüklüğü derecesindedir. Allah gökleri ve yeri altı günde yarattı. Gökler ve yer başlangıçta birleşikti. Gaz karışımı halindeydi. Allah bu karışımı yapışık hâldeki gök ve yeri ayırmak diledi ve ayırdı. Enbiya suresinin 30. ayetinde ifade edildiği gibi, O kâfir olanlar görmediler mi ki gökler ve yer bitişik bir haldeyken biz onları ayırdık? Hayatı olan her şeyi sudan yarattık. Hala inanmıyorlar mı? Talak suresinin 12. ayetinde de Yedi göğü ve yerden de bir o kadarını yaratan Allah'tır. Fussile suresinin 9. ayetinde De ki, siz yeri iki günde yaratanı inkar edip ona eşler mi koşuyorsunuz? O alemlerin Rabbidir. Enbiya suresi 31. ayette ise Yeryüzüne insanlar sarsılmasın diye sabit dağlar yerleştirdik. Doğru gitsinler diye geniş yollar var ettik. Rızıklarını arayanlar için yeryüzünün bitkilerini normal olarak dört devre mevsim içinde yetiştirmesi kanununu koydu. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Allah bunun üzerine iki gün içinde yedi gök var etti ve her göyün işini kendisine bildirdi. Yakın göğü ışıklarla donattık ve bozulmaktan koruduk. İşte bu, bilen, güçlü olan Allah'ın kanunudur diye Fussilet 10 ve 12. ayetleri de görüyoruz. Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu güçlü ve bilgin olan Allah'ın kanunudur. Ay içinde sonunda kuru bir hurma dalına hilal döneceği konaklar tayin etmişizdir. Ay'a erişmek güneşe düşmez, gece de gündüzü geçemez, her biri bir yörüngede yüzerler, diyor Yasin suresi 38 ve 40. ayetlerde ve fatır 35. ayete atıfta bulunarak da, daha detaylarını görebiliriz. Bu ayetlerde açıklandığı şekilde gök, yer ve göktekiler varlık dünyasında yerlerini alınca Allah azze ve cel melekleri yarattı. Melekler nurdan yaratılmışlardı. Meleklerin bir takım değişik özellikleri vardı. Tahrim suresi 6. ayette gördüğümüz üzere kanatlı. Enbiya 19.20 ve Tahrim 6'da idrak ettiğimiz üzere günahsız ve itaatli. Saffat 37, Zuhruf 43'te ve Necm 27'de gördüğümüz üzere erkeklik ve dişiliği olmayan varlıklardı. Daha sonra Allah azze ve cel alevli ateşten cinnileri yarattı. Cinniler meleklerden daha değişik bir yaratılıştaydı. Erkeklik ve dişilikleri vardı ancak insanlar tarafından görülemiyorlardı. Onların iman ve ibadet yükümlülükleri bulunmaktaydı. Mümin cinler olduğu gibi kafir cinler de vardı. Hicr suresi 17, Rahman 15-16, Zariyat 56. Cin 1 ve 28. ayetler arasında bunu gözlüyoruz. Ve şeytan da cinlerdendi. Bunu da Kehf suresi 50. ayetten anlıyoruz. Melek ve cinlerden sonra Allah subhanahu ve teala sudan hayvanları yarattı. Nur suresi 45. ayette ifade edildiği gibi, Allah tüm hayvanları sudan yaratmıştır. Kimi karnı üzerinde sürünür, Kimi iki ayakla yürür, Kimi dört ayakla yürür. Allah dilediğini yaratır. Allah şüphesiz her şeye kadirdir. Ve insan sevgili dostlar, En son yaratılan, Allah azze ve Celle, İnsanı topraktan yarattı. Hicr suresi 26, Rahman 14, Mü'minun 12. ayetlerden idrak ettiğimiz üzere, Biz insanı bir salsaldan, mesnun, işlenebilen bir kara topraktan yarattık. Ve ilk insan, Adem, topraktan yaratılmıştı. Âl-i 9, Araf 12, Saat 76, Bakara 30-37. ayetler gibi. Böylece varlıklar dünyasına yeni ve üstün bir cins yaratılmıştı, katılmıştı. İnsan O canlıların evrim geçirmesi sonunda meydana gelmiş bir varlık değil, aksine bütün varlıkların karşılamak ve hizmetine girmek için bekledikleri halife niteliğindeki üstün bir yaratıktı. İsra suresi 70. ayeti hatırlayalım. Andolsun ki biz insan olduğunu şerefli kıldık. Onların karada ve denizde gezmesini sağladık. Temiz şeylerle onları rızıklandırdık. Yaratıklarımızın pek çoğundan da üstün kıldık. İlk insan yaratıldığında erkek yaratılmıştı. Allah bu ilk insandan da eşini yarattı. Nisa Suresi 1. ayette gördüğümüz üzere hava annemizi yarattı. İlk yaratılış Allah'ın yüce kudretinin açık eser olarak meydana gelmişti. Sonrası sürekli ilahi bir kanuna bağlı kılınmıştı. Bu kanun bir erkekle bir kadının bilinen şekil ve şartlarla birleşmesidir. Bütün varlıkların çoğalması buna bağlı kılınmıştır. Allah Subhanahu ve Taala İnsanın ilk yaratılışının özünü ve sonuna devamının oluşumunu şöyle ifade buyuruyordu. Mü'minun suresinin 12 ve 14. ayetlerde. Biz insanı Adem'i muhakkak ki süzme çamurdan yarattık. Sonra Adem'in neslini sağlam bir yere rahim nütfe olarak yerleştirdik. Sonra o nütfeyi kan pıhtısı haline getirdik. Sonra kan pıhtısını bir parça et yaptık. O et parçasını da kemikler haline çevirdik. Kemiklere de et giydirdik. Sonra ona başka bir yaratılış, ruh verdik. Bak ki şekil verenlerin en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir. Ve kainat. Allah Azze ve Celle'den başka bütün varlıkları içine alan genel bir kavram kainat. Kainat başlangıcı, gelişmesi ve varacağı sonuyla, sonucuyla birlikte Allah Azze ve Celle'nin yaratma sıfatının açık ve net bir tecellisi. Allah yaratmadan hiçbir şey var olamaz. Allah dilemeden de hiçbir şey yok olamaz sevgili kardeşlerim. Erad Suresi 16. ayeti hatırlayalım mı? De ki, her şeyi yaratan Allah'tır. Peygamberlik, Risalet. Yani Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara bildirmek için içlerinden birini elçi olarak seçmesi Risalet, Peygamberlik. Kendisine yeni bir kitap ve şeriat verilen Peygamber'e Resul, davet etmek üzere gönderilen Peygamber'e de genel istilahi tabirler içerisinde Nebi denilmiş. Kur'an'da böyle bir ayrım net olarak görmesek de, ilmi literatürde izahatın kolaylığı sağlansın diye böyle bir tercih yapılmış. Peygamberlik her halükarda Allah vergisidir. Çalışmakla elde edilemez. Hac Suresi 75, Bakara 90, Araf 144, Nemel Suresi 59. ayet gibi ayetler çok net ifade ediyor ki, Allah Azze ve Cell şöyle buyurmuştur, Allah meleklerden ve insanlardan peygamberler seçer. Enam 124 ve İbrahim 11. ayetten de anlıyoruz ki, Allah Azze ve Cell, Allah peygamberliğini vereceği kimseyi daha iyi bilir buyurur. Peygamberler insandır. İnsanın bütün özellik ve niteliklerine sahiptirler. Ancak ilahi vahiyye mazhardırlar. Bakara 151 Zümer 71. ayette Sizden size bir Resul gönderdim denilir. Kehf Suresi 110 Fussilet 16. ayette ise De ki ben ancak sizin gibi bir insanım. İbrahim 11. ayette Peygamberleri onlara dediler ki Biz ancak sizin gibi bir insanız Ama Allah peygamberlik nimetini kullarından dilediği kimseye verir Evet sevgili kardeşlerim Peygamberler erkektir Enbiya 7. ayet ile Nahl suresi 43. ayetlerde Gözlemlediğimiz üzere Senden evvel kendilerine vahyeder olduğumuz erkeklerden başkasını bir peygamber göndermedik buyrulur. Peygamberin dili gelmiş olduğu milletinin dilidir. İbrahim suresi 4. ayet gibi birçok ayette görüyoruz ki, kendilerine apaçık anlatabilsin diye her peygamberi kendi milletinin diliyle gönderdik buyurulur. Peygamberler de elçidir, fanidir ve ölümlüdür. Enbiya suresinin 8. ayeti Ali İmran 144. ayetler işaret eder ki, ''Biz onları yemek yemez birer ceset kılmadık ve onlar ölümsüz de değillerdi.'' buyrulur. Peygamberler sorumluluk sahibi olarak kılınır, ağır bir vazifeyle. Araf 6. ayet Mahide Suresi'nin 67. ayetlerinden anlıyoruz ki şöyle buyrulur: "Anolsun ki kendilerine peygamber gönderilenlere soracağız, peygamberlere de soracağız. Peygamberlerin sayısı Kitabullah'ta yani Kur'an'da kesin olarak bildirilmemiştir. Mu'min Suresi'nin 78. ayeti ve Nisa Suresi'nin 164. ayetlerinde şöyle buyruluyor: Andolsun olsun ki senden evvelde peygamberler gönderdik. Bunların içinden sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, sana bildirmediğimiz kimseler de var buyurulur. Peygamberlerin davetinden uzak kalmış hiçbir millet yoktur sevgili kardeşlerim. Yunus suresi 47. ayette her ümmetin bir peygamberi vardır buyurulur. Ra'd suresinin 7. ayetinde her milletin bir yol gösterini vardır buyurulur. İsra suresi 15. ayette ise biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz denilir. Peygamberler görevde aynılık, kişisel özellik ve niteliklerde farklılık gösterirler. Bakara suresinin 253. ayetinde buna binaen biz, işte o peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık buyurulur. Peygamberler doğruluk, eminlik, güvenilir olmak, Allah'tan aldığını aynen halka duyurmak, zeki ve akıllı olmak, günahlardan korunmuş olmak sıfatlarında ortaktırlar. Peygamberlerin bildirme yani tebliğ, açıklama yani tebiyin, Öğretme yani talim, temizleme yani teskiye görevlerinin olduğunu Bakara 151 madda 67'den özetleyebiliriz. Asıl görevi tek kelimeyle aslında tebliğ etmektir sevgili kardeşlerim. Rad Suresi 40. ayette onlara vaad ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de veya ondan önce senin canını alsak da vazifen sadece tebliğ etmektir hesap görmek bize düşer buyurdur. Bakara 285'te ise, peygamberlerin tümüne inanma mecburiyetinin olduğu ifade edilir. İnsan, yaratılış gayesi ve hidayet açısından peygambere mutlak muhtaçtır. Aklı ve öteki nitelikleri, hatta toplumları yönetme mevkinde bulunan diğer insanlar, vahiy ışığı, peygamber irşadı olmadan, Kişiye hak yolu gösteremezler, kurtuluşa götüremezler. Peygamberler tevhid mücahidleri ve hidayet elçileridir. Tevhid Allah'ı birlemek, dini ifadesi ise La ilahe illallah demektir. Hidayet ise Allah'ın yoluna girmektir. Allah'ın peygamberlerine emir ve yasaklarını bildiriş yolu da vahidir. Genellikle Cebrail aracılığıyla olur. Ancak melek olmadan da Allah peygamberlerine vahy eder. Vahyin mahiyetini biz kavrayamayız. Allah peygamberlerden dilediklerine kitap vermiştir. Allah'ın vahiy yoluyla gönderdiği kitaplarda tüm yönleriyle Allah'ın emir ve yasakları yer alır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri bildirilen Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'andır. Bunlara inanma zorunluluğu vardır. Ayrıca inanılması gerekli olan Suhuf ve Sahifeler bulunmakta olduğunu Bakara 489, 91, Ali İmran 37 84, Maide 48 ve birçok ayette görebiliyoruz. İlahi kitaplardaki hükümler ancak Allah tarafından yürürlükten kaldırılır. Bu da Allah'ın yeni bir kitap göndermesiyle olur. İncil'in gönderilişiyle Tevrat, Kur'an'ın gelişiyle de İncil yürürlükten kaldırılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in hükümleri, emir ve yasakları dünyanın sonuna kadar geçerlidir. Çünkü onu getiren Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem son peygamberdir. Mucize olağanüstü bir hadisedir. Allah'ın yaratması ve izniyle ancak peygamberler elinde ortaya çıkar. Ra'd Suresi 38, İbrahim 11, Gafir Suresi 40. ayetlerden bunu görüyoruz. Mucizede gaye, peygambere inanmayanları inandırmaktır. Mucize, halkın istemesi, peygamberin dilemesiyle Allah tarafından verildiği gibi istek olmadan da verilir. Musa aleyhisselam da asa ve Elinin beyaz olması, mucizelerinin önceden gösterilmesi gibi. Enam suresi 37'de bunu gözlemliyoruz. Hud suresinin 120. ayetinde, Peygamberlerin haberlerinden sana anlattığımız her şey, senin gönlünü pekiştirmemizi sağlar. Sana bunlarla gelen gerçek, inananlara bir öğüt ve hatırlatmadır buyrulur. Allah, Adem aleyhisselamı topraktan yarattı. Ali 9. dokuzuncu ayetten gördüğümüz üzere, sonra ona ol dedi, can gelip olu verdi. Adem aleyhisselam ilk insandı, ilk peygamberdi. Evrende. Hazreti Adem'den önce yaratılmış melek ve cin adını taşıyan iki varlık daha vardı. Bakara 31 ve Hicr suresi 26-29 arasından öğrendiğimiz üzere. İnsan varlığına ilk itirazı hatırlarsak, insan olarak ve halife niteliğiyle yaratılacağı haber verilen Hazreti Adem'e melekler karşı çıkmıştı. Şöyle ki Allah Subhanahu ve Teala Yeryüzünde bir halife yaratacağım, diye buyurmuştu. Melekler, orada bozgunculuk yapacak, kanlar akıtacak, birini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek yüceltiyor ve seni takdis ediyoruz demişlerdi. Bakara suresi 30. ayetten itibaren. Meleklerin sevgili kardeşlerim, İnsan varlığına bu karşı çıkışının ve ileri sürdükleri gerekçenin anlamı neydi? Bugünkü güncel dünya ortamını, platformunu düşünerek bir yorumlar mısınız? Bu üçüncü varlığın kendilerinde bulunmayan bir özellikle yaratılacağını anlamış olmalarıydı. Bu özellik evrende Allah subhanahu ve Taala'ya halife olmaktı. Halifelik, Allah'a ait bir ruh taşıma imtiyazından doğmaktaydı. Hicr suresi 29 ve Sa'd suresi 72. ayetlerden bunu görüyoruz. Halifeliğe değer yarattığı insanı, meleklerin bu itirazı karşısında sonsuz kudretiyle koruyan da Allah Subhanahu ve Taala idi. Sizin bilmediğinizi ben bilirim. Meleklerin hususi itirazına Allah Teala'nın bu umumi cevabı ne kadar manalı? Sizin bilmediğinizi ben bilirim. Allah Azze ve Celle Hazreti Ademe her şeyin ismini öğretti. Sonra onları meleklere gösterdi. Eğer sözünüzde samimiyseniz bunların isimlerini söyleyin bana dedi. İtiraz İmtihan getirmişti. Ne yapacaklardı şimdi? Yalan söyleyemezlerdi. Rastgele cevap veremezlerdi. İnat gösteremezlerdi. Çünkü melektiler. Melekçe bir yolu seçtiler. Sübâhânek! Münezzehsin, kusursuzsun, mükemmelsin sen. Senin öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Gerçekten her şeyi bilen ve her işi hikmetle gören sensin sen dediler. Aczi itiraf. Ispatı gereksiz kılmazdı. Kılmadı. Halife olarak yarattığı kendinden ruh kattığı Adem'e Allah Azze ve cel ey Adem, eşyanın isimlerini meleklere söyle dedi. Melekler önce yaratılmışlar, sayısı belirsiz yıllar evrende yaşamışlardı. Yeni yaratılan insan, ilahi lütfa ulaşmış, melekleri bilgide aşmıştı. Hz. Adem eşyanın isimlerini meleklere söyleyince, Allah subhanehu ve teâlâ, Ben gökler ve yerde görülmeyeni biliyorum. Sizin açıkladığınızı ve gizlemekte olduğunuzu da bilirim diye size söylememiş miydim buyurdu, diyor Bakara Suresi 30 ve 30. ayetlerde. Böylece o günün varlıklar dünyası, insanın üstünlüğünü duymuş oldu. Allah Azze ve ihsanı ile Hazreti Adem, bilgide melekleri geçmişti fakat, Meleklerin bu üstünlük karşısında durumları neydi? Henüz belli değildi. Bu açmazı çözüme bağlayacak, meleklerin bilmediği fakat Allah'ın bildiği sırları ortaya çıkaracak yeni bir olay oldu. Allah Azze ve Celle Bakara suresi 34. ayette gördüğümüzü buyurdu. Meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç meleklerin hepsi secde ettiler. İblis kaçındı. Büyüklük tasladı ve inkar edenlerden oldu. İnsan varlığı ikinci itirazla karşılaştı. Bu aynı zamanda Allah emrine karşıydı. İtirazı yapan, melekler içinde bulunduğu halde melek olmayan iblisti. İblis secde emrine uymadı. Bunun üzerine Allah ile iblis arasında bir dizi konuşma oldu ve konuşmalar şöyleydi. Allah Azze ve Celle, sana emrettiğim halde seni secdeden alıkoyan nedir? dedi. Şeytan, beni ateşten onu çamurdan yarattın, ben ondan üstünüm cevabını verdi. Görüyoruz ki Araf suresi 12. ayette. Sevgili kardeşlerim, İblis bu iddiasında haklı mıydı? Ayeti incelediğimiz zaman görürüz ki, şeytanın Adem'i topraktan, beni ateşten yarattın sözünde doğruluk vardı fakat, ben ondan üstünüm sözü, kuru bir iddiadan öte büyüklenmeye dayanan, Allah emrine karşı çıkıştı. Şeytan melek değildi, ateşten yaratılmıştı. Melekler içerisinde bulunuyordu. Kehf suresi 50. ayetten gördüğümüz üzere cinnilerdendi. Adem'e secde emrine kadar hissiyatına dokunan bir teklif yapılmamış ve imtihan olunmamıştı. Şeytan bu ana kadar Allah emrine göre mi yoksa öz nefsinin isteklerine göre mi hareket etmekteydi belli değildi kendisi de bilmiyordu. Hazreti Adem'e secde emri verilince bu emir şeytanın hissiyatına ters düştü, yani izzeti nefsine. Derhal kaçındı sevgili kardeşlerim ve malumallerinizdir emri yerine getirmedi. Şeytan ateşin topraktan üstünlüğü gibi iki madde arasında aslında olmayan bir farklılık görmüştü her iki maddenin yaratıcısının Allah olduğunu itiraf etmesine rağmen, Adem'in yeryüzünde Allah'ın halifesi olması, Allah'tan bir ruh taşıması gibi asıl üstünlüklerini bilmezden gelmişti. Hazreti Adem de toprak, kendinde ateşten başka bir mahiyet görmemiş diriden ölü, ölüden diri yaratan, bütün meziyetleri bahşeden Allah'ı maddeye mahkum sanmıştı. Görüşü maddeye takılmış, öteye geçememişti. Maddeye tek ve gerçek ölçü bilen her kafa, İblisçe bir yanılma içinde olacaktı. İblis, anlayışı haktan değil, nefsinden almak istemişti. Bu anlayışla, Hazreti Adem'i bir basit çamur, Kendisini de yükselen bir ateş niteliğinde görmüştü. Bu haliyle yalnız, Hazreti Adem'e karşı değil, Allah azze ve celleye karşı da benlik ve büyüklük duygusu içinde görünmüştü. Allah'ın secde emrine uymayan, vahye akılla karşı çıkan, davranışında haklılık iddia eden, büyüklenme ve azgınlıkta inat gösteren şeytan her asinin acı sonuna uğrayan ilk yaratık oldu. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurdu. A'raf 13, Hicr 34, 35, Saat 77 ve 78'de. İn oradan orada büyüklenmek sana düşmez. Sen artık kovulmuş birisin. Doğrusu hesap gününe kadar Lanet sanadır. Sevgili kardeşlerim, İsyan ve kibir cezasını bulmuştu. İblis, iblisçe hareketinden ötürü, Nimet ve rahmetten ebediyen kovulmuştu. Allah emri karşısında büyüklenmek küçüklüktü. Büyüyecek olan büyüklenmezdi. Büyüklenen eninde, sonunda küçülecek, alçalacaktı. Şeytan da böyle oldu. Melekler arasındaki yerini kaybetti. Şeytan şaşırmıştı. Hazreti Adem'den üstün olduğunu iddia ederken, melekler arasındaki yerinden olmuştu, kovulmuştu. Hayatını da kaybetme endişesine düşmüştü ve Araf 14'te gördüğümüz üzere Allah'a yalvarmıştı. İnsanların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. İblis, insanların tekrar dirilecekleri güne kadar mühleti alırsa, ölümden kurtulacağına inanmıştı. Biliyordu ki, tekrar dirilmeden sonra ölüm yoktu. Allah, şeytanın ölümsüzlük isteğini, belirli bir zamana kadar diye, Hicr Süret 38'de görüyoruz, Kaydıyla cevaplandırmış ve şöyle buyurmuş. ''Sen mühlet verilenlerdensin.'' Araf 15. ayette bunu görüyoruz. Şeytan arzusuna belirli bir ölçüde kavuşmuştu. Belirli güne kadar yaşayacaktı. Ama ne yapacaktı? Nasıl yaşayacaktı? Suçunu kabul edip affettirme yolunu mu seçecekti yoksa daha da azgınlaşacak ve azdıracak mıydı? Şöyle diyordu, Hecir Suresi 39 ve 42 aralarında, Beni azdırdığın için yemin ederim ki, Senin doğru yolun üzerinde insanlara karşı duracağım. Sonra önlerinden, arkalarından, sağ ve sollarından onlara sokulacağım. Çoğunu, çoğunu sana Şükreder bulamayacaksın. Yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. Halis kıldığın kulların bir yana onların hepsini saptıracağım. Sevgili kardeşlerim, Şeytan insanları azdıracaktı. Kendisine yoldaş arayacaktı. Bozgunculuk yapacaktı. Giderek artırdığı isyanı onu bu noktaya getirmiş, Allah'a karşı bu cüretkar planlarını söyletmişti. Allah Azze ve celle, şeytanın azdırma planlarını şöyle sınırladı. Kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin olamaz. Ancak sana uyan sapıklar bunun dışındadır. Sonra Araf suresi 18. ayet Yerilmiş ve kovulmuş olarak defol. Yemin ederim ki insanlardan sana kim uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Evet sevgili dostlar, Hazreti Adem'in yaratılışı nedeniyle tabi tutulduğu imtihanda hislerine kapılarak şeytanın yüksek makamından düşmesi elbette acı olmuştu. Ancak meleklerin kendisine hürmet secdesinde bulunduğu insan cinsinin, bu ilk büyük ve açık düşmanı şeytanın izine, huyuna ve buyruğuna uyarak cezada şeytana ortak olması, ondan çok daha acı olacaktı. Düşüncesinde, işinde ve huyunda şeytana karşı olan insan, Allah'ın kulu sıfatını koruyacaktı. Ve ilk insan olarak Adem yaratıldı. Hazreti Adem aleyhisselam erkekti. Kendi cinsinden ve nefsinden eşi de yaratıldı. Rum Suresi 21. ayette yerine kadar ismi geçmese de eşinin adının Hava olduğunu hadislerde biliyoruz. Artık Evrende iki insan vardı. Biri erkek, biri kadın. Kadının yaratılış hikmeti erkeğin onda onunla teskin olmasıydı diye Araf 189'da görüyoruz. Bu ilk insan ailesi Allah'ın şu emriyle karşılaştı. Ey Adem sen eşinle beraber cennette yerleş. İlk insan ailesine, cennette yerleşme hakkı tanıyan Allah, onlara cennet hayatlarının devamı için öğütlerde bulundu. Bakara suresi 35. ayette, Orada onlardan istediğiniz kadar bol bol yiyin, yalnız şu ağaca yaklaşmayın, yoksa ikiniz de zulmedenlerden olursunuz. Ey Adem! Taha 117 119 120'ye geçelim. Ey Adem, doğrusu bu iblis senin ve eşinin düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra zahmet çeker, betbah olursun. Doğrusu cennette ne acıkırsın ne de çıplak kalırsın. Orada ne susarsın ne de güneşin sıcağında kalırsın. Sevgili kardeşlerim, İnsanın cennet hayatı başlamıştı. Devam ediyordu. Öte yanda, Hz. Adem'i kendi felaketine sebep bilen şeytan, ondan öç almanın planları içindeydi. Cennetteki nimetler yanında, konan bir tane yasak. Hz. Adem aleyhisselamın ve eşinin ilk imtihanıydı. Daha önce, Hz. Adem aleyhisselamın yaratılışı ile melekler ve şeytan imtihan edilmişti. Başlangıçta melekler itiraz etmişlerse de hemen Allah'a sığınmışlar ve secde emrine uymuşlardı. Şeytan ise secde emrine uymamış, isyan etmiş, imtihanı kazanamamış, başarısızlığından da haşa Allah'ı sorumlu tutmuştu. Şimdi Sıra insandaydı. Ne olacaktı? Kendi başına kalsa belki başaracaktı fakat insan olmanın verdiği bir takım açık noktaları ve şeytan gibi sinsi bir düşmanı vardı. İnsan nimete kavuştuğu ya da yüksek bir makama ulaştığı zaman ilk arzusu burada devamlı kalmaktır. Devamlılık arzusunda en haklı kişi Hz. Adem aleyhisselam olmalıydı. Çünkü cennetteydi sevgili kardeşlerim. Haklı olarak Hz. Adem aleyhisselam bu arzuyu duydu. Şeytan da onu bu noktadan vurdu. Taha suresi 120. ayette Nihayet şeytan onu fitledi. Ey Adem! Sana ebedilik ağacını ve çökmesi olmayan devleti göstereyim mi? Rabbinizin sizi bu ağaçtan men etmesi, melek olmanız ya da burada temelli kılmanızı önlemek içindir. Doğrusu ben size öğüt verenlerdenim diye, Adem aleyhisselam'a da, Havva annemize de, Kur'an'ın ifadesiyle ikisine de yalan yere yemin etti şeytan böylece onların yanılmalarını sağladı diye Araf 20-23. ayetlerde görüyoruz. Hz. Adam aleyhisselam ve eşi, melek olma veya cennette ebedi kalma ihtimallerini duyunca, şeytanın kendilerine düşman olduğunu unuttular. Ağaca yaklaşma, emrinde sabırsızlık ettiler. Taha 115. ayetten gördüğümüz üzere, Ağaçtan Hazreti Adem ve Hazreti Havva yediler. Daha 121 ve Araf 22'de ağaçtan meyve tadınca ayıp yerleri kendilerine verdi ve üzerlerine cennet yaprağından örtüp yemamaya başladılar. Hazreti Adem Rabbine karşı geldi de şaşıp kaldı denilir. Allah Azze ve Celle, Hazreti Adem'e görevini hatırlattı ve savunmasını sordu. Şöyle buyurdu, Araf 22'de, Ben sizi o ağaçtan men etmemiş miydim? Şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylememiş miydim? Şeytana kapıldılar. Şeytan isterdi ki daha da kendini kendisini izlesinler. Fakat Hz. Adem ve eşi Hz. Havva annemiz bu noktadan sonra meleklerin yolunu seçtiler. Bu imtihandan önce iki örnek vardı karşılarında. İki serzeniş, meleklerin ve iblisin serzenişi ve iki tane tavır, meleklerin tövbesi Adem'in isyanı ve iki tane sonuç, meleklerin affı, iblisin kovulması. Bu iki tabloyu gördüler ve meleklerin yolunu seçtiler. Şeytanı terk ettiler, suçlarını itiraf ettiler, insanlıklarını gösterdiler. Araf Suresi 23. ayette gördüğümüz üzere رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَاِلَّمْ تَغْفِرْ ve وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Rabbimiz, Rabbimiz, kendimize yazık ettik. Bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, biz her şeyini kaybedenlerden oluruz. Evet sevgili kardeşlerim, Hazreti Adem aleyhisselam ile Hz. Havva tövbe ederek Rablerine döndüler. Samimiyetle bağışlanmalarını istediler. Allah Subhanahu ve Taala onları affetti. Bakara 37 Taha 122'de gördüğümüz üzere Çünkü Allah tövbeyi kabul eden ve esirgeyendir. Sevgili kardeşlerim, Allah subhanahu ve teala, bu ilk yaratılışta ve yaratılış esnasındaki ibretlerle kitabında bizlere de yol haritası çiziyor. Melek ya da şeytan karşısındaki tercihleri ve babamız ve annemiz Adem ve Havva'nın tercihlerini karşımıza koyuyor. Bugün biz, yaratılışımızın hakikatini, Özümüzü, mutlak imtihanı, gerçek dostumuzu ve mutlak düşmanımızı tekrardan tanıyıp, meleklerin safında, şeytanın karşısında, Adam aleyhisselamın yolunda Rabbimizin rahmetine yönelmeye, bu vesileyle tekrardan bir bismillah deyip başlamalıyız. Hatalarımızdan af dilemeye, tövbe ve istikamet ile Muhammed aleyhisselam ve diğer enbiyanın izini sürmeye, Gücümüz yettiği kadar istikametten ayrılmamaya ve son anımızda imanı taşıyarak Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü hakikatince Rabbimize dönmek üzere, dönmek üzere, dönebilmek üzere kendimizi bir hesaba çekmeliyiz. Gündemimizi yeniden sorgulamalı güncel hayatımızdaki dert-keder statümüzü, nelerin canımızı sıktığını ve aslında nelerin canımızı sıkması gerektiğini tekrardan bir muhasebe etmeliyiz ki, böylece bu yaşanmışlıklar bizlere ibret olarak bir istikamet çizmiş olsun. Selam olsun. Selam olsun tövbe yolunu seçebilenlere, imanını yenileyebilenlere, Muhammed Aleyhisselam ve Enbiya'nın izlerini takip edebilenlere, Okuması ile ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen mübarek kitabı, kendini kılavuz eden, Muhammed aleyhisselamın izini kendine dert edip ahir zaman sahabesi olmayı arzulayan ve nefs mekkesinden gönül medinesine hicret edebilenlere selam olsun. Bu ve tüm radyo sohbetleriyle çalışmalarımıza www.atnan-sensyon.com web sitemden dünyanın her yerinden ulaşabilirsiniz. Bir kişinin kalbine bir zerre miktarınca dokunabilmek ümit ve duasıyla hayırlar ve güzellikler Rabbimizdendir. Allah'a emanet olunuz. Vesselamu Aleyküm ve rahmetullah.